İslam dini beş şey üzerine bina kılınmıştır. Allah'a tevhid etmek. Bu lisan ve ikrar kalb ile tasdik. La ilahe illallah. İbadete layık ancak Allahü Teala vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İbadete layık, tesbihe layık, takdise layık, hamdü senaya layık. Ancak Allah'ı u Zülcelal ve tekaddes haddetleridir. İşte bu da la ilahe illallah kelimesiyle ifade olmalıdır. Bu tevhid, kelime-i hafif bir sözdür ama cehennemin yedi tabakasını kitler. Yani ömründe bir adam bir kere tevhid eder. Bunun manasını anlayarak lisan ve ikrar kalbi de cehennemin yedi tabakasını kitler. Yalnız buna sahip olmak vardır, bunu muhafaza etmek vardır. Muhafızası bunu ibadettir. Yani ibadetsiz tevhid rüzgarla havada yanan mua benzer. Feneri yok etrafında. yapılan günahlarla, esen rüzgarla, günah rüzgarlarıyla sönebilir. Onun için bir teybit kahve gelir ama onu muhafaza etmek lazımdır. Feneri ibadet ve taaattır. O küfür rüzgarlarını, isyan ve nisyan rüzgarlarını muhafaza edecek olan ibadet ve taaattır. E de camı kırılabilir. Nedir o ahlaksızlıkla? Hakuk tanımayan hayvan gibi halkın iffet ve ırzına göz diken, halalı helamı ayırmayan, ne bulursa yiyen, Allah'ın menhiyatına el uzatan, içkiyle, fışkıyla meşgul olan, zina ile, uğraşan ahlakını tethir etmemiş, temizlememiş, fakat ibadete devam ediyor. O ahlaksızlık onun ibadetini mahveder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ve bizim gibi gafillere duyurdu. Çok adam oruç tutar, açlığı yanına kar kalır. Hiçbir istifade edemez. Halbuki Oruçtan bir mümin, duası müstecap. Allah'tan ne isterse Allah'tan alabilir, oruçlu bir mümin. Ve ondan da iş kalmaz. Geçmiş günahlara af olur. Oruç tutmayanlar halak oldu. Oruç tutup lisanını tutmayan gıybeden de halak oldu. Hem oruç tuttu, hem lisanını tutmadı. Gıybe etti, küfür etti, şetmetti, birbirini çekiştirdi, gammazlık eyledi, laf götürüp getirdi, iki tarafa birbirinin ortasını açsın diye. Kalbini fitneden tatir etmedi. Gözünü necasetten temizlemedi. Hainane bakıyor etrafa. Vallahi ve billahi şöyle yan baktığın, hainane baktığın, yan baktığın dahi deftere amara geçmektedir. Allah'ın öyle bir fotoğraf makineleri vardır ki senin nefesini bile oraya zapt eder. İnsan bunu yapıyor da bunu yapanı halkıdan Allah bu işten acizsin daha ne diyorsun yani. Hainane baktın vakitte, o, o da devletlere kaydolunacak. İşaret şöyle, gözü iler, o da deftere kayda olmuyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah bu cennetini ahtara verir. Sekiz cennetin kapısı bunun açılır. Yüz derece alt bundan fetholur. Sonra, bunu muhafifletmek için Fener'in dört camı lazım. Bu açık havada bir mum'a benziyor. Şimdik bu La ilahe illallah Muhammeden mum yanıyor, Rüzgar etraftan esiyor. Bunu da Fener'e koymak lazım. Fener'in bir camı namaz, hiç kurtuluş yok. Küçük, büyük, ne mesebinden olursa ol. Müminim, Müslüm'üm diyorsan, Müslümanım diyorsan namazını kıl. Hiç çaresi yok. Kurtuluşu yok. Kıyamet gününde evvela hesap namazdandır. Kulağına girsin. Resulullah'ın gözünü uğrudur. Es-salâh kurat Es-salâh din. Dinin direği namazdır. Namaz, o feyremmiş camı. Oruç, Ramazan'da bir ay. Bazen 29 olur, bazen 30 olur. Hasta olanlar, atın müsaadesi vardır. Başarız, hafifleri deyip hastayız. Bu demek ki Tutmak kudretine kabil olmayan, yahut Allah'tan korkan bir müttaki doktorun vermiş olduğu fetva ile, müsaade ile orucunu yiyebilir. Gizleyen, sefere giden orucunu yiyebilir. Allah müsaade etmiştir. Sonra ne yapar? Sonra tutar orucunu. Kaza eder sonra. Ama hastayken de olsa, seferdeyken de olsa, oruç tutmak daha hayırlı tutmamakta. O da çünkü oruçta sıhhat vardır, selamet vardır, sıfatullah vardır. Oruçtan bir adam mutlaka sıhhata girer. Hastalığı ilerlemez, geriler hastalığı. Bir fenerin gözü de oruçtur, fenerin diğer gözü zekattır, camı, diğer gözü de hacdır. O bak ne oldu? İman mumunu, iman nurunu, ibadet çerçevesiyle çerçevedik. Ha? Bu da ahlaksız olursa bir adam muhtelerin mı kırılabilir. Yani yaptığı ibadetler heba-el-mensura olabilir. Çok adam var tuttu, açlığı yanına kar kaldı. Neden? Haram helal aramadı, elbette farza dikkat etmedi. Haram helal aramıyor hiç, yutuyor ne olursa. İçkiydi, fışkıydı, haramdı. Efendi Hazretleri, diyorsan ya ben bir kıvırcık kuzu aldım, kıvırcık kuzu aldım ama parasını nereden aldım? Domuz etkinden bebet olur sonra, hukuki ibad varsa içerisinde. Onun için kıldığı namaz davaya gider, tutunuruş oruç davaya gider ahlakını da O fenerin de çarçevesi yine mi dağıldı gitti? Telleri budur.